Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer küfürden vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir.